Bismillah, Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Vesselamu aleyküm ve rahmetullah Sevgili kardeşler <gülüyor> Cuma saatine kadar İnşallah bildiğiniz bazı konuları hatırlatmaya çalışacağım Konumuz sık sık yaptığımız, yaptıktan sonra da yer yer, keşke yapmasaydım dediğimiz günahlarla alakalı olacak. Evet. Arapçada günah kelimesi, Türkçeye günah olarak girmiş. Yani işlediğin zaman kişiyi Allah'ın azabına doğru sürükleyen, tövbe edilmediği müddetçe kişinin e, suçlu olduğu, e, dinen yapılmaması gereken şeyleri yapmak anlamında günah. Yani biraz e, kafiyeli söylemek istersek, işledik dün günah, diyoruz bugün ah. Evet. Yani hepimiz Malum, imtihan için gönderildik. İrade verildi. İyilik ve kötülük yapabilecek kabiliyetlerimiz var. Sevap işleyebiliyoruz veya günah işleyebiliyoruz. Günah işleme özelliğimiz olmasaydı robot gibi olurduk. Robotun derecesinin yükselmesi söz konusu olmaz ve bir robotun diğer robottan daha üstün olduğu bir otomobilin aynı marka diğer otomobilden daha farklı olduğu düşünülmez. O zaman hayat çok sıkıcı olurdu. Ve insan fazilet yarışına giremezdi. Herkes birbirinin aynısı. sevkler aynı, kabiliyetler aynı, iyilikler, kötülükler aynı. Gerçekten çok sıkıcı olurdu. Allah neyi yarattıysa en güzel yaratmıştır. Dolayısıyla insanın da günaha meyilli olması aslında güzel tarafıdır. Günaha meyilli olacağız ki işlemediğimiz müddetçe faziletli insan olacağız, Allah'ın rızasını kazanacağız, cenneti hak etmiş sayılacağız. Evet. İmtihan, işte günahlarla imtihan oluyoruz. Tabii çok kısa bir zaman içinde öleceğiz. O kısalığın ne kadar olduğunu Allah biliyor. Aldığımız keyifler, zevkler hepsi unutulup gidecek. Ama günahlar bizimle kalacak. Eğer tövbe edemediysek, bağışlanmadıysak onların hesabı sorulacak. Zilcal Suresi'nin 8. ayetinde ifade edildiği gibi, havada uçuşan zerre toz miktarı bir günah veya sevap hesabı sorulacak, görülecek. Bildiğimiz gibi dünya aslında bir oyun, bir masal, bir hikaye. Yani bir varmış bir yokmuş. İşte şu kadar sene yaşadık hepimiz. Ne geçti elimize? Nice zorlukları yaşadık, nice kolaylıkları yaşadık. Zevk de aldık, dert de çektik. Geldik gidiyoruz. Evet. Yani eğlenceler, zevkler, keyifler, lezzetli yiyecekler, dünyadan aldığımız her türlü güzellikler aslında bir rüyadan farklı bir şey değil. Evet, çok acı çekseydik, ne kaybımız olacaktı? Çok lezzet aldıysak ne kazancımız var? Evet. İşte ama sevaplarımız ve günahlarımız kalıcı unsurlar olarak bizimle beraber. Evet. Yarın ahirette insan verilen karneye bakacak. Ne biçim bir kitap, ne hayret uyandıracak bir karne bu. Küçük, büyük, hiçbir şey eksik olmamış, her şey tespit olmuş diyecek. Tabir caizse çiplerimiz açılacak, her türlü hayat filmimiz ortalığa saçılacak. Eee yaptıklarımızı inkar etme gibi bir durumumuz söz konusu olmayacak ee, sağ ve sol omzumuzdaki kameramanların filmleri deşifre olacak evet tabi e, ne kadar günah işlediysek o kadar da pişmanlık duyacağız o zaman ama o pişmanlığın o zaman faydası yok bugünden duyacağımız pişmanlıkların elbette telafisi mümkün ee, günahlar e, tevbe ile tertemiz hale gelebilir. Affedilir, mağfiret edilir. Hatta tebdil edilir. O yüzden e, günah işleyince insanın kendini suçlamasına, özgüvenini kaybetmesine, benim iradem zayıf deyip daha güzel işler yapacak bir güç Kendisinde bulunmayacak halde kendisini kötü görmesine sebep yok. İyi bir tevbeyle, pişmanlık duygusuyla günahların suçları bağışlanabilir. Buna affedilmek denir. Günahlara hiç ceza verilmez. Günah yokmuş gibi kabul edilir. Buna mağfiret denilir. Bundan daha öte bir şey vardır ki, insan öyle güzel bir tevbe eder, öyle bir güzel değişim içinde olur, salih amellerle. Günahları yok edilmez, günah hanesi sevap hanesine çevrilir. Eksiler artı olur. Ne kadar günah işledi, o işlediği günahlar sevap olarak karşısına çıkar. Allah bu kadar büyük. Yebeddilullahü seyyatiyem hasanat. Allah onların günahlarını, seyyi yerlerini hasenata, sevaba tebdil eder der. Rabbim inşallah günahları affolunan, mağfiret olunan ve ondan da öte tebdil olunan, günahları sevaba çevrilen e, sayı iman sahibi ve gönülden tövbe eden tevvaptan eylesin bizi. Evet. Tabi bütün bu günahlar ayrı bir kategoride ele alınır. İman ve imanın zıttı olan şirk ve küfür ayrı kategoride ele alınır. İman etmeyenlerin günahının affolması diye bir şey söz konusu olmaz. Affedilmek için e, önce Allah'ın istediği gibi iman etmemiz icap ediyor imanımıza hiç şirk karıştırmamamız. Yani günahın itikadi alana taşınmaması gerekiyor. Amel boyutunda geçici olarak kalıp sonra onu silmemiz tabii ki en güzeli oluyor. Günah işlemeyen insan yoktur. Hepimiz ne kadar gayret sarf ederse edelim mutlaka günah işleriz, hata ederiz. Ama günah da ısrar etmek, o müminlere yakışmaz. Tabir caizse hepimiz bir yolcuyuz. En kısa yoldan cennete ulaşmak istiyoruz. Sırat-ı müstakim yolcusuyuz. Yolda mümkün ki dikkat etmediğimiz, ayağımızı çeldiren, kaydıran unsurlar olabilir bugüne kadar yürüyüp de hiç ayağı kaymayan kimse yoktur. Hepimiz az da olsa, bir iki defa da olsa düşmüşüzdür. Ayağımız kaymıştır, sürçmüştür. Ama yolumuza yine kalkıp devam etmişizdir. İşte günahlar da böyledir. Dost doğru yolda, cennete doğru giden bir kimsenin bazen farkında olmadan bir gaflet eseri, ayağının sürçmesi, burkulması, yere düşmesi şeklinde ele alabiliriz günahları. Ama nasıl yolda yürürken düştüğümüzde artık ben düştüm kalkmam demiyoruz. Kalkıp yolumuza devam ediyoruz veya aynı yerde, aynı zamanda Tekrar tekrar düşmeye kalkmıyoruz. Hani Karadenizli temel bir muz kabuğu görmüş yolda tüh demiş yine düşeceğim. Evet. Yani muz kabuğu görünce yine düşeceğim demektense o muz kabuğunu kaldırıp atmak. Başkası da düşmesin demek gerekiyor. Veya ona basmadan doğru yolda yürümek icap ediyor. Şimdi ebedi cehennemlikleri Allah anlatırken günahlar çepeçevre onu kuşatırsa ifadesini kullanıyor. Yani günah işleyen cehenneme girmez. O günahı helal kabul etmediği müddetçe. Ama günah çepeçevre kuşatırsa insanı devamlı günahla oturup kalkarsa onun hayatını devamlı günah yönlendirirse artık o düşmüş kalmıştır, yolcu olmaktan çıkmıştır. Ben düştüm bir daha kalkmayacağım diyen adama benzer. Evet. Artık o yolcu değildir. Hedefine de ulaşamaz. Evet. Günahın çepeçevre kuşattığı insan, işte onlar cehennemliktir. İkinci olarak da Günaha karşı tavrımız nasıl olacak? E, esas bundan e, sorumluyuz. E, hatırlayalım, daha önce de gündeme getirmişizdir. E, Hz. Adem kıssasında Adem aleyhisselam da bir suç işlemiştir. E, İblis de bir suç işlemiştir. Her ikisi de günah yönüyle aşağı yukarı aynıdırlar. İkisi de günah işledi. Allah'ın emrine isyan ettiler ikisi de. Buraya kadar ikisi eşittiler. İnsan da günah işler, cinler de günah işler. Ama bundan sonrası önemli. İblis kendi yaptığı hatayı kabullenmedi. Adem'in hiç kabaati olmadığı halde Suçu Adem'e yüklemeye çalıştı. Adem'i niye topraktan yarattın? Topraktan yarattıysan ben ona nasıl secde edeyim? Ben daha üstünüm demeye başladı. Yani secde etmediğinin gerekçesini aklı mantıki bir sorgulamayla Allah'ın yanlış bir emir verdiği gibi bir kanaat ileri sürdü. Ya niye yapayım ben bunu? Yapmamı gerektiren ne var? Bu, bu, bu doğru bir emir değil. Yapmasam bir şey çıkmaz. Ee, diye gerekçeler bulmaya çalıştı. Ve o yüzden de tövbe etmedi tabii. Suçu kabullenmedi. Suçu başkasına yıkmaya çalıştı. Adem, şeytan beni kandırdı, o vesvese verdi e, deseydi yalan mı söylemiş olurdu? Haksızlık mı yapmış olurdu? Şeytana iftira mı atmış olurdu? Ama yapmadı bunu. Beni iblis kandırdı demedi. Suçu ona yüklemedi. Evet. Ona yüklese yer yer haklı olabileceği halde. Çünkü ek kanmasın. iblise aldanmasın. E, kendi aklını kullansın, Allah'ın emrini uygulasın. Bunu düşündü ve Rabbena zalemna enfusana ve illem tagfir lenâ ve terhamnâ. Dönük yönden ne dediler Havva ile birlikte. Biz nefsimize zulmettik, kendimize yazık ettik sen mağfiret etmez, merhamet etmezsen biz kesinlikle aldanmış gideriz, aldanmış oluruz. Dediler. Ve fetelekkâ Adamı min Rabbi'yi kelimat fetâbe aleyh. Rabbinden aldığı bazı kelimelerle tevbe etti, Allah da tevbesini kabul etti. İşte günahtan sonra yapılması gereken Adem Aleyhisselam'ın ve Havva'nın yaptığı gibi biz kendimize yazık ettik, sen mağfiret et demektir. Böyle yaparsak adam oluruz, Adem oluruz. Yok suçu başkasına yüklersek, yani ben suç işlemedim bu suç mu sayılır demeye kalkarsak o zaman iblisin yoluna gitmiş oluruz, şeytanlaşmaya kalkarız. Evet. Günahın sonucunda Adem'in tövbesi kabul oldu ve Adem peygamber oldu. Günahın sonucunda iblis kafirlerden oldu, şeytan oldu. Evet. Bizim de bir günah karşısında günah işleriz, güzel bir tövbe ederiz, adam oluruz, adamlık yapmış oluruz. Yok böyle kabul etmezsek şeytanlaşır gideriz. Günah demek ki insanı adam da eder, şeytan da eder. Günah işlemekten öte günaha bakışımız, günahtan sonraki tavrımız önemlidir. Şeytan yine insanın günah işlemesinden pek fazla zevk almaz. Yeterli gelmez. E günah işledi, az sonra tövbe eder, Allah affeder der. Ama Şeytan, insanı günah kapısından içeriye girerek ona yaklaşır. Onun gönlüne şu duygular atar mesela. Ben günah işledim. Allah böyle bir günahı sevmiyor, istemiyor, yasaklıyor. Öyleyse ben kötülük yaptım. Allah'a isyan ettim. Ya tövbe etmesi lazım, yok terbiye etmeye de yanaşmıyor. Öyleyse bir daha yapıyor, bir daha yapıyor aynı günahı. Hoşlanıyor onu yapmaktan. Bir taraftan da ben ne biçim Müslümanım, kötü bir insanım demek ki diye içinde mücadele ediyor. Şeytana tam bir oyuncak oldu, av oldu. Şeytan diyor ki sen kötü bir insan değilsin ki. Müslümansın da zaten iyi bir insansın, Allah da seni sever. E bu günahlar, e bunlar aslında günah değil ki, kötü değil. Herkes yapıyor bunu. Ya yani bu devir artık o eskiden e, öyle sıkı herkesin her şeyi gözettiği bir dönem değil. E, söz gelimi namaz kılmıyorsa, ya herkes kılmıyor canım. Yani kaç kişi kılıyor ki? Sonra hiç kılmıyor da değiliz ya bayramdan bayrama, cumadan cumaya. Zaten kılıyoruz. Ee, beş vakit namaz ya o da şart değil zaten. Ya da yattığın yerden de olabiliyor. Bak nice böyle televizyon müftüleri filan oturarak yatarak da namaz kılınacağını söylüyorlar. Evet gibi. Dolayısıyla ya beş vakit namaz da zaten sonradan çıkmış bir şey. Veya şu günah diyorlar, başı açmak günah diyorlar. Bak Kur'an-ı Kerim'de de görmedim. Bunda ne kötülük var? Aslında eskidenmiş o. Şimdi öyle bir gereklilik yok. Dedittirdi mi işi bitti. Oh işte şeytanın sevineceği, bayram edeceği durum budur. Yani herhangi bir günahtan çok fazla sevinmez ama günahı kabullendirmek, benimsetmek, onu günah olarak kabul ettirmeyip onu normalleştirmek işte kişiyi kafir yapar. Dolayısıyla şeytan günah kapısından girer. Kendisini aklamak için e, günahı normalleştirir ve kişiyi küfre sokar. İşte şeytana fırsat vermemek gerekir. Bir. İkincisi ya günaha tevbe edemezsek, ya alışır seversek, koşlanırsak, ya o günahı işleyerek hayatımıza son verirsek, öyle ölürsek, ya o günahların karşılığında Allah'ın azap edeceğini söylediği durum başımıza gelirse olsun diyebilir miyiz? Evet. Ve insanı, insan aslında iyiliğe daha fazla meyillidir. Ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. Yani en güzel kıvamda. Buna rağmen fıtratı vahiyle ile buluşmayı, faziletli ve sevap olan işleri yapmayı öne çıkarttığı halde şeytan insana amellerini, günahlarını süsler. Çok cazip gelir insana. Helal olan bir şey çok tatlı, lezzetli gelmez. Ama haramsa o, o çok cazip gelir. Bu şeytanın amelleri süslemesiyle alakalıdır. Yani aslında haramlar güzel değildir. Allah haramlarda güzellik var etmemiştir. Güzeller de haram değildir. Bizim bakış açımız yanlıştır da ondan. Evet. Şeytan o çirkinlikleri güzel gösterir. Halüsinasyondur bu, bir aldanmadır. Serap gibi. Evet. Hani cehennem nefse cazip, süslü, hoş gelecek şeylerle yolu döşenmiştir ifadesi aslında şeytanın güzel gösterdiği anlamda ele alınmalı. Evet. Her günah, insana stres, bunalım, psikolojik hastalık olarak geri döner. Allah niye günahları işlemememizi emrediyor? Biz günah işlesek Allah'a ne zarar verebiliriz ki? Ama her günah kendimize büyük çapta zarardır. Yani intiharılır manevi yönüyle. Kendini yavaş yavaş öldürmektir. Evet, günahta ısrar, fasıklıktır, o daha büyük bir problemdir. Demek ki günahlar, unutmayalım, stres ve bunalım kaynağıdır. Yer yer benim ruhum sıkın, sıkılıyor, can sıkıntısı içindeyim, stres vs. var, psikolojik bunalımlarım var. Diyen bir kimse, ben çok günah işliyorum tövbe etmedim. Kalbim karardı e, demek istiyordur. Onun tercümesi budur aslında. Yani huzurum yok, mutlu değilim demek, e, ben çok günahkarım demektir. E, Allah aslında e, ona, gönlüne sıkıntı vererek merhametini gösteriyor. Bak kendine dön diyor. Senin gönlün Günahlara razı değil. Huzursuzluğun ondan fıtratın günah işlemeye işlemekle huzura kavuşacak şekilde yaratılmadı. Allah sana vicdan verdi. İşte bir huzur verdi. Her günah işlediğinde bu huzuru mahvediyorsun. Yerine stres, bunalım getiriyorsun. O yüzden ee, içkiden tutun da e, her türlü isyanın e, insana e, psikolojik yönüyle efendim diğer yönleriyle e, sıkıntısını giderecek. Problemini çözecek. E, i̇çiyorsa bir sebebi var. E, problemleri var. Problemlere çözüm gelecek. Hayır efendim. Tam tersi. Tam tersi olacaktır. Yani birazcık huzuru varsa o da gidecektir. Birazcık psikolojisi düzgünse o da mahvolacaktır. Allah bizim iyiliğimizi istediği için bazı şeyleri günah diyerek yasaklamış. Yoksa faydalı olan hiçbir şeyi Allah günah demez. Mümin günahların ille hikmetini anlama durumunda değildir. Her günahın hikmetini anlamayız. Anlamak durumunda da değiliz. Allah dileseydi şu günah şundan dolayı diye bize izah eder, bizi ikna etmeye çalışırdı. Kimi günahların niye günah olduğunu bilmeyiz. Abdestsiz namaz kılsak ne olacak canım bunda? İlla bir mantık bir şey bulmak zorunda değiliz. Ama günahtır bizim teslim olmamızı icap eder. Güveneceğiz Allah'a. O bizim için doğru değil günahlar. Ona iman edeceğiz ve teslimiyet göstereceğiz. Tevbe de işte günahlara karşı bir reaksiyondur. Kişinin kendisini yenilemesidir. Suçluluk psikolojisinden kurtulmasıdır. İçindeki zehri akıtması, boşaltmasıdır. Karamsarlığın güvensizliğin ortadan kalkmasıdır, suçluluk duygusundan, aşağılık hissinden kurtulmaktır, devrimdir. Ben böyle günahkar, isyankar bir insan değilim. Düşen, düştüğü yerde de yatıp kalan bir insan değilim. Ben yürüyen bir yolcuyum demektir. Dolayısıyla kendini devamlı aklamak, düzeltmek, yeniden güzel bir kul olmaya, adım atmak demektir tevbe. Vicdanda oluşan suçluluk duygusunu ve stresi en güzel tedavi etme biçimidir tevbe etmek. Ve en azından kendisinin tevbe ettiği durumda o kötü insan, günahkar insan rolünden uzaklaştığını bilip kendine güven sağlamasıdır. Kendine güvenen, günahları bırakan insanlar da e, huzura doğru büyük adım atmış olur. Evet, küçük günahları, büyük günahlardan vazgeçtiğimiz e, durumda Allah'ın affetmesi e, vaadi vardır. Siz e, kebairi terk ederseniz, onları yapmazsanız, ''Allah küçük günahlarınızı affeder.'' denir. Ama e, unutmayalım ki, bataklık e, kurutulmadan e, sivrisinekle mücadele edilmez. Öyle bir sistem, öyle bir çevre, öyle bir ortam içinde yaşıyoruz ki, günaha giden yollar mecburi istikamet oklarıyla e, bizi de yönlendiriyor. Teknolojik aygıtlar hep günaha teşvik ediyor. Devlet faizinden kumarına, içki serbestliyetinden zinanın çok kolay işlenilebilmesine, farzları yasaklayıp haramları mecburi olarak yaptırımla emretmesi ve benzeri ve her şeyden de önemlisi şirkin, küfrün alabildiğine, teşvik edilmesi, Allah'ın indirdiği kanunlarla hükmedilmeyip, batı kanunlarıyla insanların yönetilmesi, her türlü haram işlemeye özgürlük verilip, Müslümanca yaşamanın önünde bir sürü zorluklar çıkartılması, günah kavramının devletten bağımsız, kolay kolay halledilemeyeceği anlayışına bizi götürür bütün bunları değerlendirmek ve her türlü günahlardan arınmaya çalışmak bizim görevimiz. Tabii günah işleyince şeytanın yaptığı gibi ne yapalım devlet böyle, ortam böyle, İsrail böyle, şeytan böyle deyip suçu üzerimizden atamayız. Günah Her günah bizim kendi rızamızla yapılan bir iştir. Kimse tabanca zoruyla bize o günahları işletmiyor. Öyle bir durum olursa zaten günahlıktan çıkar diyoruz. Ve inşallah günahlarımıza şu Recep ayının girdiği, Şaban'dan sonra Ramazan'ın beklendiği şu günlerde tövbe ederiz. Yeniden arınmış bir insan olarak Allah'ın rızasına doğru yolculuğumuzu devam ettiririz. Bütün günahlarımızın mağfiret olması için tevbe eden ve salih amel işleyen kullar olmamız için e, Rabbimizin yardımını talep ediyoruz. E, i̇nşallah e, daha güzel, daha salih kul olmaya söz veriyoruz. Sübhan Rabbike Rabbil Ezzeti amma yasifun ve selamun alel ve velhamdülillahi Rabbil